Enflasyonun altındaki faiz haram olur mu? Öncelikle şunu ifade edelim ki enflasyon altında faiz olmaz. Çünkü bankalar para toplayıp mevduat toplayıp kar kazanmak, paradan para kazanmak için kurulmuş olan müesseselerdir. Bu müesseseler hiçbir zaman enflasyonun altında bir para satımına gidemezler gitmezler çünkü enflasyon altında bir para satımına gitmeleri onların batması iflas etmelerini götürür aynen şuna benzer bir tacir almış olduğu bir malı maliyetinin altına satarsa nasıl ki zarar eder bu ticaretinde bir kar edemez ise mevduat toplayan bankalar da enflasyonun altında topladığı mevduatı piyasaya sürer veya piyasaya satarlarsa bundan zarar ederler bu da iflaslarına sebebiyet ver. Onun için devamlı surette faiz oranları enflasyonun üstündedir. Enflasyonun altında bir faiz düşünemez. Böyle bir şey, şey iddia etmek, ekonomik kuralları bilmemekten kaynaklanır. Onun için enflasyon altında faiz alınmaz. Böyle bir şey de fıkhan ve ticari kurallara uygun değildir.